Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz zaman zarf fiil eklerinden biri olan Ken Eki. Türkçede en çok kullanılan zarf fiil eklerinden biri olan ken eki, imek fiilinin zarf fiil ekidir. Ancak daha sonra imek fiili düşüp ek, ken halini korumuştur. Günümüz Türkçesinde imek fiiliyle söylenişi hala kullanılmaktadır. Evde iken Buradayken Bekler iken Öğrenci iken Çalışır iken İmek fiil kökü düşüp, ken olarak ekleştiği zaman bile ünlü uyumu dışında kalmıştır. Evdeyken Buradayken Beklerken Öğrenciyken Çalışırken Ken, zarf fiil eki eklendiği kelimeye zaman ve durum anlamı katar ve kelime durum ve zaman zarfı görevi yapar. Seni gökte ararken yerde buldum. Tam dışarı çıkacakken misafir geldi, çıkamadım. Evde ders çalışırken misafir geldi. Arkadaşlarımı beklerken yeni aldığım kitabı okumaya başladım. İstanbul'a gelmişken Sultanahmet'e de gidelim. Gün geldi geçti. İncecikken, yiğitken, güzelken, gencecikken. Bu şiiri seni düşünürken yazmıştım. Şimdi iki arkadaş arasındaki konuşmayı Ken zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Pamuk Bak, okuldan gelirken yolda ne buldum? Bu da ne? Çok şirin. Küçük bir kedi. Evet, adı da Pamuk. Tüylerine dokun istersen, çok yumuşak. Çok anlamlı olmuş adı. Bununla oynarken vakit ne çabuk geçer. Evet, o da artık bizim ev arkadaşımız oldu. Sen yeni ev arkadaşımızla oynarken ben de ona yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Biz yemek yerken o aç mı kalsın? Buna sevinecek. Biz ne yiyeceğiz? Akşam televizyon izlerken canım börek istiyor demiştin. Ben de yaptım. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Sen masayı hazırlarken... Ben de içecek bir şeyler bakayım. Tamam. İşte burada gazoz var. Yemek yedikten sonra pamuğu yıkayalım mı? E, tamam ama eski havlulara bakmak lazım. Yıkarken lazım olacak. Birazdan bir şeyler ayarlarız. Pamuk biz okuldayken evde tek başına ne yapacak peki? Onu düşündün mü? Arkadaşlarla yürürken de onu konuştuk. Bir kafes alırız. Biz okuldayken o da kafesinde durur. Tamam o zaman. Pamuk gel bakalım. Yemek zamanı. Pamuk'tan konuşmaktan fırsat bulamadık. Eee sen başka neler yaptın bakalım ben yokken? Börek yapmak uzun zamanımı aldı. Sonra da boş zamanım varken biraz ders çalışayım dedim ama daha ilk sayfalardayken siz geldiniz. Hadi Pamuk, biz yemek yerken sen de sütünü iç. Yıllar Çocukken yaşadığımız o mahalleye gitmek yıllar sonra tekrar kısmet olmuştu. Her köşesini, her noktasını küçük adımlarımla çiğnediğim o eski mahalle acaba şimdi nasıldı? Mahalleye girerken göreceğiniz ilk şey Osmanlı devrinden kalan çeşmeydi. Mahallelinin su sırası beklerken sohbetlere daldığı biz küçüklerin ise etrafında çamurdan oyuncaklar yaptığı çeşme. O çeşme başında oyunlar oynarken en büyük korkumuz annelerimizin bizi eve çağırmasıydı. O mahalleden taşınırken en çok özleyeceğim şeyin o çeşme ve orada oynadığımız oyunlar olacağını bilemezdim. Bu mahalledeyken eski, cumbalı, ahşap bir evde otururduk. Evimizin iki sokak aşağısında bulunan okula gidiyordum. Birbirine benzeyen, ahşap, eski evlerden oluşan mahallemizde bugün hasret kaldığımız komşuluklar vardı. Biz komşu çocuklarıyla okula giderken annelerimiz de bir araya gelip sohbetler ederlerdi. Oyun hazırlıkları okuldan çıkarken başlar, hangi oyunu oynayacağımızı kararlaştırırdık. O günleri düşünürken bile yüzüme bir tebessüm ifadesi yerleşir. Eski mahalleme giderken içimde... Çok büyük bir korku da vardı. O mahallenin eski evlerimizin yıkılmış olmasından korkuyordum. Mahalleye çıkan yokuşun başından görünen apartmanlar korkumu haklı çıkarmıştı ama yürürken birden karşıdaki çeşmeyi gördüm. Bu çeşme bizim çocukken oyunlar oynadığımız çeşmeydi. Bu mutlulukla ilerlerken beni umutsuzluğa sürükleyen apartmanların sadece birkaç tane olduğunu... Mahallemizdeki evlerin neredeyse tamamının korumaya alındığını, bu yüzden de yıkılamayacağını öğrendim. O anki çocuk sevinçim, etraftaki insanların garip bakışlarına sebep olmuştu. Evimin olduğu sokağa girerken, karşıdan gelen iki büklüm ihtiyar dikkatimi çekti. Bu adam, bizim karşı komşumuzun babası, benim en yakın arkadaşım Tuğba'nın dedesiydi. Yıllar geçip giderken neleri götürüyordu? Hasan dede biz taşınırken 60-65 yaşlarında dinç biriydi. Şimdi ise... Sevgili dinleyenlerimiz...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 Tam dışarı çıkacakken misafir geldi, çıkamadım. Evde ders çalışırken misafir geldi. Arkadaşımı beklerken yeni aldığım kitabı okumaya başladım. İstanbul'a gelmişken Sultan Ahmet'e de gidelim. Gün geldi geçti, incecikken, yiğitken, güzelken, gencecikken. Bu şiiri seni düşünürken yazmıştım. Yeni bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.